Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahir Rabbi Alalamin. ESalat ve sallam oleykiya sied ve laakhirin. Ve ila jami ve almersalim. Ve ila jami aluljayi. Ve alhamdülillahir Rabbi Alalamin. İmani anlamaya çalıştık, İslami anlamaya çalıştık İnşallah bugün İhsani anlamaya çalışacağız Anlamaya başlayacağız daha doğrusu Sahabe anlatıyordu Biz diyor, hep beraber bir yerde oturmuştuk. Resulullah Efendimiz bize sohbet ediyor, vazda bulunuyordu. O arada beyaz elbiseli bir adam geldi. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Ama üzerinde yolculuktan da bir eser görülmüyordu. Resulullah Efendimiz'in karşısına oturdu. Dizi dizine değecek kadar yaklaştı. Başladı soru sormaya. İlk sorduğu bir soru, iman nedir? Ya Resulallah diye sordu. Resulullah Efendimiz imanı anlattı. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, resullerine iman, ahirete iman, likaya iman, Allah'a kavuşmaya iman, uslata iman. İslam nedir diye sordu, İslam'ın şartlarını saydı. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan Allah'a abd olmandır. Namazı ikame etmendir. Zekatı vermendir. Vardı olan Ramazan orucunu tutmandır. Daha hac farz olmadığı için hac yok da içinde bir de hac. İhsan nedir diye sorduğunda Resulullah Efendimiz buyurdu ki ihsan Allah'ı görüyor musun şahsına, ona abd olmandır. Sen Allah'ı görmüyorsan da, Allah'ın seni bildiğini, Allah'ın seni gördüğünü bilmendir. Onun huzurunda olduğunu tatmandır. Bütün hadis kitaplarında bu hadis mevcuttur. Onun için, biz de önce imani anlamaya çalıştık, İslami anlamaya çalıştık, şimdi de ihsani anlatmaya çalışıyoruz. Sonra diyor o zat dedi ki, ''Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?'' diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ''Bu konuda kendisine sorulan, sorandan daha bilgili değildir.'' Yani, ''Sen ne kadar biliyorsan, ben de o kadar biliyorum.'' manasında. Bu arada Resulullah Efendimiz kıyametin birkaç alametini saydı. Her defasında sahabe anlatıyor, o zat doğru söylüyorsun ya Resulallah deyip tasdik ediyordu. Biz de şaşırıyorduk hem soruyor hem tasdik ediyor diye. Sonra bir kalktı dışarı çıktığında Resulullah Efendimiz buyurdu ki onu bana getirin. Biz dışarı çıktık adam yok. Yok olmuş yani. Dür geldik, bulamadık ya Resulullah deyince, Dür buyurdu ki, o Cebrail'di, size dininizi öğretmeye gelmişti. Demek ki dini öğrenmek için neyi bilmek gerekiyor, anlamak gerekiyormuş? İmani, İslami ve İhsani. Kıyametin ne zaman kopacağını da hiçbir zaman hiç kimsenin bilemeyeceğini anlamamız gerekiyor. Buna da böyle iman etmemiz gerekiyormuş. Eğer bunlardan biri eksik olursa bu din olmaz. Bu Allah'ın dini olmaz. Evet. Ne buyurmuştu? Size dininizi öğretmeye gelmişti. Yani Allah'ın gönderdiği din, Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği din, Resulullah Efendimizin davet ettiği din iman, İslam ve ihsandan ibaretmiş. Bunlardan biri eksik olursa bir parçası yok demektir. Hepsi bir bütün çünkü Bunlar asla parçalanamaz, bölünemez Çünkü iman ve ihsan insanın iç aremini ilgilendirir İslam ise dıştaki onun imani ve ihsanidir Ameli imanından kaynaklanıyor, ihsanından, niyetinden kaynaklanıyor İnşallah ihsani beraber anlamaya çalışacağız. Müminler, Müslümanlar, daha doğrusu alimlerimiz her birini anlatmaya çalışırken evet iman demişler. İslam demişler. İslam deyince genel olarak fıkıh olarak anlaşılmış. Bir de evet ihsan deyince bu da de tasavvuf olarak anlaşılmış ama üçü bir bütün. Birinden biri olmayınca işi boş olur. O din olmaz yani. Nasıl ki herhangi bir aletin bir parçası olmazsa o alet çalışmıyor ve işe yaramıyorsa böyle. Sadece iman etsek ihlasımız olmasa, ihsanımız olmasa, amelimiz olmasa olur mu? Olmaz. Amel olsa İman olmazsa, ihlas olmasa olur mu? Olmaz. Onun için din bir bütündür. İnsan da bir bütündür. Sadece dışıyla kulluk yaparsa, abdiyet yaparsa Allah kabul eder mi? Etmez. Sadece işiyle yaparsa kabul eder mi? Etmez. Çünkü içinde Allah'a abd olmak varsa bu mutlaka onun ibadetine, ameline yansır. İmanı onu harekete geçirir. Eğer imanı ölü bir iman değilse, gerçekten iman var ve ihlas varsa. yaşam demek, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Allah'ı görüyormuşçasına ona abd olmak. Bu bir gönül bakışıdır, manevi bir bakıştır. Yoksa baş gözüyle bakmak değildir. Baş gözüyle herkes bakıyor. Mesele bakmak değil, mesele görmektir. Allah'a bakarken nasıl bakmalidir? Allah'ı bildiği kadarıyla, tanıdığı kadarıyla bakabilir. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım derken, Allah'ı ne kadar tanımışsa, gönül itibariyle öyle bakar. Bunun için ne gerekiyor? Önce iman gerekiyor. Yani Allah'a iman. Allah'ı her bir ismiyle tanımadıkça, anlamadıkça o Allah'a bakarken, bakmak isterken yarım yamalak bir iman ile bakmış olur. Onun baktığı da Allah değildir. Neden? Allah onların şirk koşmalarından münezzehtir dedi. Allah onların vasıflandırmalarından münezzehtir dedi. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yasifun. Eğer <Gülüyor> sen <Sessizlik> ya. Allah'ın kendisini vasıflandırdığı vasıfla bilmez ve tanımazsan, Allah'ı sen vasıflandırırsın ki Allah bundan münezzehtir dedi. Onun için önce El <bethat> Esmaul Husna'yı, <congressional> Allah'ın isimlerini, vasıflarını anlamaya çalıştık. Bu anlama yaklaşık iki sene sürdü. İki sene boyunca evet, Rabbimizi tanımaya çalıştık. Rabbimizin kendini bize tanıttığı gibi. Eğer dinleme imkanı olmamışsa arkadaşların mutlaka, zaten kayıtlidir, bir imkanı bulup dinlemeleri gerekir, anlamaya çalışmaları gerekir, okumaları gerekir. Onun için önce öğrenmek lazım, yani bilmek lazım, tanımak lazım. Bildiğimiz, tanıdığımız Rabbimin huzurunda durmaya, onun huzurundaymış gibi onu tatmaya çalışmamız lazım. Allah'a bakan nasıl bakıyor? Güzele bakıyor. El-Esmaü'l-Husna'nın kendisine ait olduğu, bütün güzelliklerin kendisine ait olduğu, kendisini yaratan Rabbine bakıyor. Kendisine bakarken, mahlukata bakarken, imtihana bakarken, olaylara, meselelere bakarken nasıl bakar? Güzel bakar, Allah ile bakar. İman etmiş bir kul bilir ki Allah emretmeden, Allah yaratmadan bir ağaçtan bir yaprak düşmez. Hiç kimse kıpırdayamaz, bir yere gidemez, konuşamaz, dileyemez. Allah ile öyle bir beraberlik, öyle bir yakınlığın olması gerekir ki, evet, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, de ki size tek bir nasihatim var, nerede olursanız olun, İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bu ihsan. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamak. İhsan demek aynı zamanda kelime manası güzellik demek. Güzellik ihsan. Hüsn güzellik. Muhsin güzel olmak güzel olan sen en güzel onun için Allah'a davet etmeye başlarken yani bundan 20 sene önce başlarken aslında ihsandan başladık. Önce Rabbimizi güzelliğinden bilelim. Gönlümüzün meyli, ragbeti Rabbimize olsun diye Gerisini sonra yavaş yavaş öğrenelim diye. İhsani Allah'tan öğreneceğiz, göreceğiz ki Allah'ın aslında baştan sona söylediği tek bir şey vardır. Evet. Güzellik. Güzel olan benim dedi. Sen de benimle güzelsin. Bütün varlık benim güzelliğimin tecellisidir, esmamın tecellisidir. Ve ben senden güzellik istiyorum. Güzel olmanı istiyorum. Sana irade vermiş, güzel olup olmama tercihini de sana bırakmışım. Din saf güzelliktir. Yoksa birilerinin böyle kendine göre işte Allah bizden şunu istiyor, bunu istiyor, bunun karşılığında cenneti alırız deyip kendini kandırmasını Allah kabul etmez. Allah güzel benim dedi. Güzel benim vahyimdir dedi. En güzel söz benim sözümdür dedi. En güzel kul benim peygamberlerimdir dedi. En güzel olanlar benim nevilerim, bu resullerimdir dedi. En güzel yapanlar güzellikle onlara tabi olanlardır. Onlar gibi yapanlardır dedi. En güzel yer Allah katındadır dedi. En güzel yer cennettir dedi. Güzel olanlar güzel yere layıktır. Güzel olamayanlar da cehenneme yuvarlanır dedi. Tercihi bütünüyle insana bırakmıştır. Onun için önce Bakışımızı güzel yapmamız gerekir. Allah gözlerin hain bakışını bilir dedi. Hain bakış. Güzelliğin zıttı, çirkinliktir, münkerdir. Münker bakış, çirkin bakış. İşi güzel olan güzel bakar, güzel görür. Güzel anlar, güzel yorumlar, güzel yapar. Ama birinin içi çirkinse, çöplüğe dönmüşse, onun bakışı çirkindir. Neye bakarsa baksın, orada bir çirkinlik arar. Orada bir kusur arar, orada bir eksik arar. Güzel dememek için bahane arar. En güzele bakarken bile bir çirkinlik arar. Hatta öyle ki Allah ayet-i kerimede buyurdu, onlar Allah hakkında bile suizanda bulundular. Kötü bakışlarından dolayı Allah hakkında bile suizanda, kötü bakışta bulundular. Kötü fikirde, kötü düşüncede bulundular. En esma-ül sahibi olan, bütün güzelliklere sahip olan Allah hakkında bile suizanda, kötü fikirde, kötü düşüncede bulundular. Böylelerini Allah lanet eder. Lanet eder demek, rahmetinden mahrum eder. Kim Allah'ın rahmetine yakındır? Allah mühsin olanlar, güzel olanlar benim rahmetime yakındır, buyurur. Onun için bütün kardeşlerimizi, daha doğrusu bütün insanları güzel bakmaya davet ediyoruz, güzel görmeye davet ediyoruz, güzel anlamaya davet ediyoruz. Güzel olan güzel yere, cennete davet ediyoruz. Güzel olmayanlar güzel yere layık olmaz yalnız. Herkese düşen güzelliğini artırmaya çalışmaktır. Güzel olan Allah'tır. Allah'ın güzelliğiyle güzelleşirsen güzel olursun. Birkaç ayetle ihsani, hüsni, mühsini anlamaya çalışacağız. Sonra anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Bundan sonra anlatacağımız sadece ihsan olur. Sadece güzellik olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. rahim Allahü la ilahe illahu lehül esmaül Allah odur ki o kendisinden başka ilah olmayandır. İlah demek sevilen demektir. Seven demektir. Sevilmeye layık olan demektir. Sevgisi kazanılmaya layık olan demektir. Sevgisi istenilmeye layık olan demektir. En güzel isimler O'nundur. Neden O'ndan başka ilah yoktur? En güzel O'dur da O'ndan. En güzel isimler, en güzel vasıflar, sıfatlar O'nundur da O'ndan. En güzel isimler O'nunsa O'nun fiilleri de en güzel olandır. En güzel muameleyi yapandır. Kul ne kadar Rabbine halife oldu? Ne kadar onun ismiyle isimlendi, onun güzelliği de ona göredir. Onun için ihsan yani güzellik güzel olan el esmaul husnanın sahibi olan Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek, anlamak, tatmaktır. buna başka bir şey de diyebilirdi İhsam kelimesine neden özellikle Allah'ı görüyormuşçasına ona abd olmandır Allah'ı görüyormuşçasına aşıklığını maşukuna aşıklığını ortaya koymaya çalışmandır dedi en güzeldir de ondan en güzele aşıktır da ondan abd seven Rabbine aşık olan demektir. Aşık maşuhun huzurunda onun huzurunda onun kendisini gördüğü günü bilerek yaşayanmış. İhsan sahibi, güzel olan. Huvallahu la ilaha illa Allah odur ki ilah odur ki ondan başka ilah yoktur. İlah odur. Alimul gaybi ve şehade. O gizliyi de bilendir, şahadeti de, görüneni de, görünmeyeni de bilendir. Huvar <gülüyor> Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. huvellahul la ilaha illahu. Evet. Allah bir daha tekrar etti. Ondan başka ilah yoktur. İlah bir tek O'dur. El melikul kuddusu selamul müminul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir O meliktir, mülkün sahibidir, mülki idare edendir Yani seni de idare eden odur, kainatı da idare eden odur Bütün varlığı, mahlukatı idare eden odur O her türlü nüksanlıktan beridir, münezzehtir, kudustur. Selamdır. Selamete erdirendir. Selamet yurdunu, cenneti kullarını hazırlayandır. O mümindir. İmanı bağışlayandır. İmanı ihsan edendir. Kendisinden emin olunandır. Güvenilmeye layık olandır, Güvenilendir. Aynı zamanda güvenendir. Kime güveniyor? Kuruna. Yarattığı kuruna da güvenendir. Müheymindir. İmanı verir, öyle başıboş bırakmaz. Onu korur, onu gözetir. Azizdir. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün şeref kendisine aittir. Cebbardır. Dilediğini zorla yaptırandır. Korunu mecbur bırakandır. Neye mecbur bırakandır? İman etmeye. Hazreti insan olmaya. Kulu buna zorlar. Nasıl zorluyordu? Bir musibet verir, kendine gelsin diye, dönsün diye, tövbe etsin diye, iman etsin diye. Cebbar ismi tecelli ediyor. O mütekebbirdir. Büyüklük, azamet bir tek ona aittir. Büyük olan, azamet sahibi olan, bir tek O'dur. Subhanallahı anma yüşrikun. O şirk koşanların şirk koşmasından münezzehtir. Yani Allah'ı isimleriyle sıfatlarıyla bilmeden anlamadan kendi kendine Allah'a vasıf verenlerin vasıflandırmalarından şirklerinden münezzehtir. Evet, ayet devam ediyor. Vallahul <gülüyor> hâlik o Allah'tır, yaratandır, halıktır. O El Bari, Müseyyir, lehül esmaü'l husna. Yoktan yaratandır. Her şeye suretini verendir, şeklini verendir. En güzel isimler onundur. En güzel isimler bir tek onundur. Misbihu lehu ma fi semawati ve ma fi Göklerde ve yerde. Kim varsa hepsi onu, ne varsa hepsi onu hamd ile tesbih eder. Onu över. Ve hu'l-azizü'l-hakim. O aziz ve hakimdir Her neyi yaratmışsa bir hikmeti vardır. Her şeye evet, azizdir, şerefini bahşetmiştir. Göklerdeki, yerdeki her şeyi onu ham ile nasıl tesbih ediyor övüyor neye bakarsan bak onu Allah'ın ayeti olarak okuman gerekir o baktığın varlıkta mutlaka Allah'ın kudreti bir esması tecelli etmiştir Kul Ud'Allah'ı Evet, o Rahman. De ki, ister Allah diye Allah'ı davet edin, dua edin. ister Rahman diye davet edip dua edin. Ey yenma tebgu, belehul esmaul husna. Bütün güzel isimler Allah'a aittir. Hangisiyle? Dua etseniz olur. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> وَلِلَّهِ الْاَسْمَا وَالْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِيهَا En güzel isimler onundur. O isimlerle onu davet edin, ona dua edin. وَزَرُوا الَّذ۪ينَ يُحَيْدُونَ fi اَسْمَائِهِ Onun isimlerinde sınırı aşanları, haddi aşanları, yolunu şaşıranları evet bırakın. Zatına yakışmayacak şekilde ona isim verenleri bırakın. Allah'ın kendisini isimlendirmediği bir şekilde ona isim verenleri bırakın makanu Onlar mutlaka yaptıklarının cezalarını çekecekler. Onlardan evet, bırakın uzak durun, onlar cezasını çekecek. Demek ki güzel Allah'mış. En güzel Oymuş. Bütün güzellikler O'na aitmiş. Biri Allah deyince, beni yaratan Rabbim deyince güzellikten başka bir şey hatırlamaması gerekir. Aklına, fikrine, gönlüne, güzellikten başka, hayırdan başka, ikramdan başka bir şey gelmemeliymiş. Geliyorsa o Allah değildir. Suizanda bulundur. Bütün olaylarda, bütün meselelerde, bütün işlerde hayatında Allah'ın sana yaptığı her muameleyi mutlaka Allah'tan bilip güzel görmen gerekir. O muamele ya bizatihi güzeldir ya da senin güzel olman için yapmıştır. Güzelliği kazanman için o muameleyi yapmış, o imtihana tabi tutmuştur. Ya o güzelliği hemen alırsın, o nimeti hemen alırsın ya da ondan sonra alırsın. Muamele ne olursa olsun o güzel olan Allah'tan gelmiş. Ya güzelliğini hemen verir. Ya da ondan sonra verir. Eğer o nimetse güzellik hemen gelmiştir. Ama musibetse o musibetin arkasından güzelliği gelir. Seni senden kurtarıyor. Seni senin nefsinden kurtarıyor. Seni şeytandan kurtarıyor. Seni dünyadan kurtarıyor. Seni Hazreti İnsan yapmak içindir. Seni güzelleştirmek içindir. Güzelliğiyle güzelleştirmek için yapıyor. Demek ki güzel Allah'mış. En güzel yapan Allahymış. Sonra güzel olarak neyi anlamak gerekiyor? لَخَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi اَحْسَن۪ي تَقْو۪يمِ Gerçek şu ki, hakikat şudur ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık. En güzel kıvamda yarattık. İnsanı en güzel kıvamda yaratmış. En güzel şekilde yaratmış demek ki, en güzel kıvamda yarattık ne demek? Nefaktu min ruhi, ben ona ruhumdan nefettim. Ruhta Allah'ın el esmasının tecellisi vardır. İnsan varlık itibariyle, hakikat itibariyle Allah'ın kendisine nefettiği ruhtur. Allah'ın isimleri orada tecelli etmiş dolayısıyla hem de kovamda niye? Rab olarak onu terkip etmiş. Kovamına getirmiş. En güzel. Ayet devam ediyor yalnız. سُمَّ Nahu اَسْفَلَ safilin. Sonra onu en aşağıya indirdik. En aşağıya. En aşağıya indirdik demek ne demekti? Allah her şeye kaderini koymuştur. Kaderi anlamaya çalışırken bunu anladık inşallah. İnsana da kendisine abdolma kaderini koymuş. Abdolma kaderi. Hazreti insan olma, Allah'a halife olma, Allah'a ayna olma kaderini koymuştur. Takdir etmiştir. Nasıl? Nasıl ki Allah'ın inzal ettiği, indirdiği ayetleri varsa aynı şekilde Afak'ta ne varsa, dışarıda ne varsa Allah hepsine ayet dedi. Ayetleri okuyun. İlk inen ayettir bu. Oku. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yaratan. Yaratan ismini nerede okuyacak? Kendisini okuyacak. Kendisini ayet, insani ayet olarak okuyacak. Bütün varlık ayettir ayet olmayan hiçbir şey yoktur ayet demek delil demektir delil Allah'a delil Allah'ın el esmaul hüsnasına delil Allah'ın güzelliğinin üzerinde gösterildiği ayna demektir nasıl ki Allah bir çekirdeğe bir ağacı sığdırmışsa o çekirdek toprağa düştüğünde büyüyüp, filizlenip ağaç olup meyve veriyorsa insan da aynen öyledir. Sümmeredednahu esvele safiri onu çekirdek halinde ama Hazreti İnsan olma çekirdeği halinde en aşağıya dünyaya indirdik. Demi aşağılı demek zaten. En aşağıya indirdik. Sonra ona gel dedik dedik Sana irade vermişim. Bu tercih sana aittir dedik. Eğer insan kamil insan olmaya karar vermezse, güzel olmayı kabul etmezse, çürür gider. Ayet devam ediyor yalnız. İllellezine amelü ve amelü salihat. Aşağı indirdik. Herkes aşağıda kalır. Aşağıda kalmayan hiç kimse yoktur. En aşağıyı indirmiş çünkü. Nasıl ki Allah Vel Asr suresinde bütün insanlar hüsrandadır. İman edenler, salih amel işleyenler, hakka, sabra, davet edenler, tavsiye edenler müstesna dediyse, burada da aynı şekilde illa dedi illa amenu ve salihat iman edip salih amel işleyenler müstesna onlar aşağıda kalmayacak Böyle yapanlar neyi kazanıyormuş felehum ecruhum gayru memnun Onlara öyle bir karşılık vardır ki bitmesi tükenmesi olmayan bir karşılık Akla hayale gelmeyen bitimsiz. Bitmesi, tükenmesi olmayan bir karşılık vardır. Ne vardır ona? Allah'ın güzelliğinin tecellisi ebedi cennet vardır. Gerisi, gerisi orada kaldı dedi. Bir tek iman yetmiyor. Bir de salih amel gerekiyormuş yalnız. İman edip salih ameller Evet, müstesna onlar yola çıkar, imani nispetinde, salih ameli nispetinde ne yapar? Hazreti insan olmaya doğru yol alır. Allah ile güzelleşmeye doğru yol alır. Allah Allah'ın boyası, Allah'ın rengi. Sibh, renk demektir. Allah'ın rengi. Allah'ın güzelliğinin tecellisi. وَمُنْ اَحْسَنُ min Allahi سِبْغِ Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Eğer biri Allah'ın boyasıyla boyanmaz, yani rengiyle renklenmezse, ne demek? Allah'ın isimlerinin güzelliğiyle güzelleşmezse, Güzelliği bulamaz. Başka güzellik yok dedi. Güzellik Allah'a aittir. Güzelliğini Allah'tan alan güzel olur. Gerisi gerisi kaybediyor. Güzelliği almadığı için en aşağıda Esmeni safirinde kalıyor. Ebediyen kaybediyor. وَنَحْنُ لَهُ عَبِدُونَ Söyleyin, biz onun abdiyiz. Allah'ın güzelliğiyle, güzelleşmek için ona abdolmak gerekiyormuş. Evet, i̇hsan sahipleri kimlerdir? Mühsinler kimlerdir? Allah onu beyan ediyor. Selamun ala fil alemin Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. İmna kezalı ke nezdin mühsinin. İşte biz güzelleri güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Nasıl güzel olmuş? Mühsin olmuş. Allah ile. Bellama bela ramahus saye. Ne zaman ki İsmail büyüdü, yürüme, koşma çağına geldi. قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَذْهَبُ Hz. İbrahim İsmail'e dedi ki yavrucuğum ben seni rüyamda görüyorum ki seni kesiyorum kurban ediyorum tenzur mazatera bak sen ne göreceksin İsmail dedi ki Ya ebeti İf'al ma tu'melu tu evet. evet Babacığım dedi Allah sana neyi emretmişse onu yap Seteciduni İnşaallahu mine sabirin İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi tellemma eslem, ne zaman ki o teslim oldu ve tellehu lil cebin Hz. İbrahim onu yani üzere yatırdı ve nadeynahu en ya İbrahim biz ona ey İbrahim diye evet, nida ettik, hitap ettik gerçekten sen gördüğünü sana emredildiğini tasdik ettin, gereğini yerine getirdin. اِنَّا كَزَالِكَ نَجْدِمْ مُحْسِنِينَ İşte biz güzel yapanları, güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Yani Allah bir kurundan bir şeyi isterken, onu almak için değil, ona vermek için istiyor. Eğer Allah malını ver diyorsa, ona Ebediyen cenneti vermek için, rızasını kazandırmak için istiyor. Canlı ver diyorsa, canını almak için değil. Hakiki varlığından tecelli etmek için onu istiyor. Onu güzelleştirmek için istiyor. Allah neyi istiyorsa, Allah yolunda ne verilirse sadece Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmek içindir. Ve Allah imtihana bunun için tabi tutuyor. Güzel yapanlar. İkisi de güzel yapmış. Biri canını kurban ediyor, öteki evladını kurban ediyor. İşte güzel yapanlar böyle yapıyor. Biz de böyle güzel yapanlara öyle ne canını ne evladını almıyoruz. Almak için istememiştik zaten. Vermek için istemiştik. Evet, sure devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki bu onlar için büyük bir imtihan değil. Biz onları imtihana tabi tuttuk vermek için. Evet onlar da sadakatlarını ispatladılar. Selamun ala Musa ve Harun. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. İnna kezali ke nezdil Biz nuhsunlere güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Nasıl mükafatlandırmış? Selam etmiş. Allah'ın selamını hak etmiş. Allah Kuluma selam olsun dedi. اِنَّهِمَا min اِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ İkisi de bizim mümin kullarımızdı. Yani güzel olana aşık olan kullarımızdı. İman, sever. Neyi seviyor? En güzeli seviyor. En güzelin güzelliğiyle güzelleşiyor çünkü. ''Selamun ala İlyasin'' İlyas'a selam olsun. İnne kezalik'e nezil mühsinin'' Biz güzel yapanları, güzel olanları böyle mükafatlandırırız. ''İnnehu min ibadinel müminin'' O bizim mümin kullarımızdan diyor. Allah müminlere güzel diyor. Müminlere selam olsun diyor. ''Ve la tufsidû fesat çıkarmayın'' Fil erdi ba'de İslah olduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Bu bozgunculuk yeryüzünde deyince genel olarak yeryüzünde insanlar arasında bozgunculuk yapmayın. Bir de yeryüzü sen topraktansın. Sen kendi nefsini ıslah ettikten sonra, güzellikler kazandıktan sonra güzel olduktan sonra onu bozma bozgunculuk yapma deyin. İslah olduktan sonra onu fesada verme. onu bozma o güzelliğini bozma. wad'uhu khaufan ve tama. korku ve ümitle ona dua et. ondan iste. isterken korku ve ümit arasında ol rahmet <gülüyor> رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَا muhsinin Allah'ın rahmeti mühsinlere yakındır. Güzel olanlara yakındır. Güzellik yapanlara yakındır. Güzel konuşanlara yakındır. Güzel düşünenlere, güzel yapmaya çalışanlara, güzel olanlara yakındır. Rahmeti yanlış yapanlara yakın değildir. Yanlış düşünenlere, yanlış konuşanlara yakın değildir Allah'ın rahmeti. O Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış, o güzel olan Allah'tan uzaklaşmış. <gülüyor> İnna Allaha ma'alldine Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan, Allah'a olmaya çalışanlarla Allah beraberdir. Velldine hum muhsinun. Çünkü onlar güzel olanlardır. Onlar mühzindir. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çalışıyorsa Allah onunla beraberdir. Çünkü o güzeldir. Allah'ın güzelliğiyle beraberdir. Rabbini güzel olarak bilmiş, tanımış, iman etmiş, güzel olanla beraberdir. Güzel olmaya çalışıyor. Güzel yapmaya çalışıyor. Allah da onunla beraberdir. وَاَنْفِقُوا fi سَبِلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin. Vara tulku bi aydikun ile tehlike. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani sen eğer Allah yolunda infak etmezsen, kendi elinle kendini tehlikeye atmışsın. Ve ahsen güzel ol, güzellik yapın. Buradaki güzelliği Allah ne olarak söyledi? Allah yolunda infak etmek güzelliğin gereğidir. Güzel olanların işidir dedi. İnne Allah yuhibbu'l muhsinin. Allah güzel olanları sever. Güzellik yapanları sever. Ve atahumullahu savabe dunya ve husne savabe ahire. Allah o mühsinlere hem dünyada güzellik verir hem ahirete güzellik verir hem dünyada ödül olarak güzellik verir, kendinden güzellik verir hem de ahirette güzel olan yeri, cenneti ve güzelliğini verir وَاللّٰهُ يُحِيبُ الْمَحْسُنِينَ Çünkü Allah, muhsinleri güzel olanları, güzel yapanları sever Allah kimlere güzel diyor اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ ve السَّرَّائِ O kimseler ki, hem geniş zamanlarında, genişliklerinde infak ederler hem de darlık zamanında, dardayken de infak ederler. Vel caziminel Onlar aynı zamanda öfkelerini yutanlardır. Kızdıklarında öfkelerini yutarlar. Birine kızıyor, Allah için o öfkesini, o kızgınlığını yutuyor. Vel afine ani nas. İnsanların yaptıkları kusurları, yanlışları affedenlerdir. Vallahi يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Muhakkak ki Allah mühsinleri sever. Yani böyle yapanları sever. Hem genişlikte, hem darlıkta infak edenleri, öfkelerini yutanları, insanların yanlışlığını, kusurunu affedenleri Allah sever. Çünkü onlar güzeldirler. Güzel olanlar bunlardır. Allah böyle güzelleri seviyor. Yoksa hadi şeriatı kuralım, hadi asalım keselim. Öldürelim, cehenneme gönderelim. Faranca münaffıktır, falanca kafirdir. Sen kötü bir bakışa sahip, sen kötü bir gönüle sahipsin. Senin gönlün çöplüğe dönmüş. Sen Allah'ın güzelliğinden nasibini almamışsın. Demektir bu. فَبِمَا نَقْدِيهِمْ مِسَقَيْهُمْ لَعَنَّاهُمْ Onlar... Allah'a verdiği sözleri bozuklarından dolayı Allah onları lanetlemiştir. Hangi sözü vermişler Allah'a? Allah, Allah Kur'an'da neyi vahyetmişse ben iman ettim diyen herkes Allah'a her bir ayet için söz vermiştir. Bu vahyini alacağım, iman edeceğim, aklaka dönüştüreceğim, amele dönüştüreceğim diye söz vermiştir. Kim bu sözü bozarsa Allah onlara lanet eder, lanet etmiştir sözlerini bozduklarından dolayı lanet etmiştir. Ve ca'alna kulubahum qasiye. Onların kalpleri kas kafi kesilmiş. Sevmeyi bilmiyor. Merhamet etmeyi bilmiyor. Yaharrifun kelime mevadi mevadirihi. Kelimeleri yerinden oynatarak tahrif ediyor. Kelimeleri yerinden oynatarak tahrif ediyor Allah'ın ayetlerini. Nasıl? Ayetin yarısını okuyor, yarısını okumuyor. Ya da manayı bağlamından koparıp öyle söylüyor. Bak diyor Allah böyle söylemiş. Evet. Kelimeyi evet, bağlamından koparıp, bütünlük içinde anlamaya çalışmak yerine bir parçasını alıp bak diyor böyle söylemiş. Böyle yapanlara Allah lanet ediyor. Rabbinin vahyini ne demek istediğini anlamaya çalışmak yerine vahyi kendi fikrine uydurmaya çalışıyor. Bak diyor, Allah da böyle söylemiş. Sen de biliyorsun, bunu bile bile yaptığını biliyorsun. Allah da biliyor. Sen Allah'ı nasıl kandırmaya çalışıyorsun? Allah! Ve nesu hazzen mimma zükürü bihi onlara anlatılan o hakikatlerden, Allah'ın anlattığı hakikatlerden pay almayı unuttular. Neyin payını alacak? Hangi payı alacak? Allah'ın bizeliğinden pay almayı unutuyor. وَلَتَجَلُوا تَتَّلِعُوا اَلَا خَائِنَةٍ مِنْهُمْ Sen onlardan sen onlardan sadece hainlik görürsün onlar haindir. Hainlik yapan, hainliği bile bile yapıyor çünkü sadece onlardan hainlik görürsün. Pek azı müstesna. Yani bilmeden öyle onlara takılmış olanlar da vardır. Fafu anhum. Allah onları affet dedi. Vesta Aldırış etme. Öyle ciddiye alma. İnne allâhe yuhubbu Çünkü Allah güzel olanları, güzel yapanları sever. Güzel yapmak neymiş? Kainleri bile affetmekmiş. Onları ciddiye almayıp aldırmamakmış. Allah'a verdiği sözü bozanları bile ciddiye almamakmış. Allah'ın nasibini al dediği güzellikten nasibini almayanları da affetmekmiş, ciddiye almamakmış. Yani onlara düşmanlık yapma diyor. Affet. Ciddiye alma. Bir ayet daha okuyayım. Leyse alellezine Amelü ve amelü salihat. O iman edip salih amel işleyenler için bir zorluk yoktur, korku yoktur, endişe yoktur. Ayet devam ediyor. Cünahun <gülüyor> firma daim. O iman edip salih amel işleyenler için daha önceden yaptıklarından dolayı bir günah yoktur. Zorluk, güçlük, korku, endişe yoktur. İman edip salih amel işleyenler için. Allah bir daha tekrar ediyor. İmanet takva ve amanu ve amilü's salihat takva sahibi, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek için bir daha iman edip bir daha salih amel işlediklerinden dolayı ayet devam ediyor sonra onlar bir daha iman eder bir daha salih amel işlerler bir daha Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek için Güzel olurlar. Artık bütünüyle güzel olmuştur. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمَحْسُنِينَ Muhakkak ki Allah güzel olanları sever. Neden? Üç defa Allah peş peşe tekrar etti. İman eder, salih amel işler. Bir daha. Sonra bir daha iman eder, salih amel işler. Sonra bir daha iman eder, salih amel işler. Sonra bir Sonra Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek için Allah'ın bütün güzelliğiyle güzelleşir dedi. İşte Allah güzel olanları sever dedi. Bunlar için geçmişte yaptıklarından dolayı herhangi bir günah yoktur, onlara hesap yoktur. ayete olduğu gibi mana vermeyeceğim ama anlasını söyleyeceğim yalnız. Böyle olanlar için Allah onların geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Evet. Ayet öyle söylüyor. Geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir dedi ولذين جاهدوا فينا ولنهدينهم سبُلنا bizim yolumuzda bizim uğrumuzda iman etmek için anlamak için tanımak için sırat-ı müstakimi bulmak için yolumuzda çehd edenlere çaba gayret sarf edenlere mutlaka yollarımızı açarız ve inellahu lemu'al muhsinin çünkü Allah, güzel yapmak isteyenlerle beraberdir. Hakkı hakikati bulmak isteyenlerle beraberdir. Onlara yolunu açar, gösterir. Ve men yuslim ve şerhü ilallahi ve huve Kim varlığını Allah'a teslim ederse, kendini Allah'a teslim ederse, Ama Allah güzel olduğu için, vahyelühsin. Allah güzel olduğu için, Allah'ın güzelliğini sevdiği, aşık olduğu için kendini Allah'a teslim ederse, fakir istemsede bil orvatil uska en sağlam kulpa sarılmıştır en sağlam kulpa sarılmıştır ve ilallahı akibetul umur bütün işlerin sonu Allah'a varır. Anlaşılsın diye bir ayet daha okuyayım. Ve kulli insanin elzemnahu tairehu fi unukihi biz her insanın boynuna amelini asmışız, amel kitabını asmışız, amelini asmışız. Her insanın boynuna kaderini, kendi takdir ettiğini, kendi kazandığını boynuna asmışız, her insanın. Boynuna asmışız demek üzerindedir. Onun güzelliği onun üzerindedir. Her neyi kazanmışsa üzerindedir. Ve nukhriju lahu yawmal kıyameti Kitabı. Biz onun o boynundakini kıyamet günü bir kitap olarak açarız. Yelkahu <gülüyor> memşura. Açılmış bir kitap, okunan bir kitap. Bu onun amel kitabı olmuş olur. Kendi kazandığıdır. Boynundakidir üzerindekidir yani. Ve kul bi ibadike, kullarıma de ki. Yequlu lleti hiya Sözün en güzelini söylesinler. En güzel söz neyse onu söylesinler. İnne şeytane yenzagu beynehum. Şeytan onların aralarını bozmak ister. Eğer sözün en güzelini, en güzel sözü söylemezlerse araları bozulur. İnne şeytane kanelil insani aduven mübina. Muhakkak ki şeytan insanın açıkça düşmanıydır. Şeytanın düşman olduğu açıkça ortadadır. En güzeli söylemeyenler, güzel konuşmayanlar. Allah kullarıma söyle dedi. Eğer benim kulum olduğunu kabul ederse güzel konuşsun. En güzel söz neyse onu söylesin. Yok güzel konuşmaz. En güzel sözü söylemezse ne olur? Şeytan onların arasını bozmak ister. Apaçık düşman olan şeytan ne yapar? Onları birbirine düşürür. Onun için güzel konuşmayanlar, en güzel sözü söylemeyenler Allah'a itaat etmemiş. Allah'ı dinlememiş, şeytanı dinlemiştir. Konuşup insanların arasını bozanlar, ne yapmıştır? Şeytana tabi olmuştur. En güzel söz nedir? En güzel söz Allah'ın Evet Onun için ne bölüyordu? Rabbim Allah'tır diyenden, Allah'a davet edenden, ben Allah'a teslim oldum diyenden daha güzel sözlü kim vardır buyurdu. Allah'ın kurundan bütün istediği, ayetlerden böyle anlamak gerekiyor, bütün istediği güzel olmalarıdır güzel yapmalarıdır, güzel konuşmalarıdır. Güzellik yapmalarıdır. Dolayısıyla güzel olmalarıdır. Güzel yapanlar, güzel konuşanlar, güzel düşünenler güzel olur. Allah'ın güzelliğiyle, el esmaül hüsnasıyla güzel olur. Onun için güzel olanlar kimmiş? Peygamberler, nebirler, resuller. Ben birkaç tanesini okudum sadece. Onlara selam olsun buyuruyor. Çünkü o bizim güzel kullarımızdan biri. Mümin kullarımızdan, güzel kullarımızdan biri. Mümin olarak güzeldi. Allah'a aşık olarak güzeldi. Ona selam olsun. Eğer bir kul peygamberine tabi olur, onun iman ettiği gibi iman eder, güzel olursa Allah ona selam olsun der mi? Elbette ki. Bunun için bize öğretiyor. Onlara selam olsun dediğim gibi sana da selam olsun derim. Buna layık ol. Bunun için güzel ol. İmanetle güzel ol. Güzellik yap. Güzel konuş. Güzel bak. Güzel düşün. Güzel bakan güzeli görür. Güzelliği görür. Örnek ve ölçü olarak bir misal olarak Resulullah Efendimiz'i örnek almamız gerekiyor. Zahabe anlatıyordu sahabeyle beraber bir yere giderken yolda ölmüş bir köpek leşi görüyor bu bir ders sahabe yolu değiştirip köpek leşi aynı zamanda kokuyor yolu değiştirmek isteyince o yola devam etti köpeğin önüne geldiğinde köpek ölmüş ağzı açıkta kalmış Diyor, buyurdu ki Allah onda ne güzel diş yaratmış köpekler şimdi güzellik görmek işte bir insana bakarken yani o kokan bir köpek leşinden daha mı kötüdür? Al yani Resulullah bakışı öğretiyor. Ona tabi olmuşsak güzel bakıp güzelliği görmemiz gerekiyor. 100 tane halden 99 tanesi kötü olsa bile onda Allah'ın güzelliğinden bir güzellik vardır. Daha onu kaybetmemiştir yani. Bir güzellik değil. 100 tane güzellikten en az yarısı güzeldir. Kaybetmemiş onu. O güzelliği görüp, onu sevmek gerekiyor. Sevip sarılmak gerekiyor, kardeş olmak gerekiyor, yardım etmek gerekiyor. Yoksa yardım edemezsin. Onun için şeytanın bakışıyla bakıp, hata görenler, kusur görenler, yanlış görenler, yanlışa, çirkine odaklı bir bakışla bakanlar, hiç kimseye yardım edemezsin. Herkesi cehenneme göndermeye çalışın. Peki kim cennetlik? Ben diyor. Ben. Tabii. O cennetlik ya. Kendisi gibi olmayanların hepsi cehennemliktir. Bu bakış şeytani bir bakıştır. Bennlikle, kibirle bakılan bir bakıştır bu. Onun için söylüyoruz. Bütün insanlara bakarken mutlaka onlardaki güzelliği görmek lazım. Eğer kardeşlerimiz bize tabi olduğunu, uyduğunu söylüyorlarsa, kendi bakışımızı söylüyoruz ve bunu yeminle söylüyoruz. Allah'a yeminle söylüyoruz ki biz baktığımızda bütün cemaatleri, cemaatlerdeki bütün o cemaati, insanları, hepsini cennete layık görüyoruz. Kıyamet günü Allah hesap görürse, her biri kendine göre bir şeyler yapmaya çalışmış. Hepsi cennete layıktır diyoruz. Cemaate olması da şart değildir. Herhangi bir cemaate de değildir. Cennete layık görüyoruz. Allah'ın rahmetiyle tabi. Allah kullarını cennete göndermek için bahane ağrıyor çünkü. Allah size rahmet etmeyi diler buyurmuş. Dilemesi, rahmet etmektir. Allah sizin kurtulmanızı diler. Cehennemden kurtuluşunuzu diler. Cennete gitmenizi diler buyuruyor. Allah'ın dilemesi bu. O Rahman ve Rahim. Cehenneme gidenler artık kendini, insanlığını kaybedenlerdir. İnsan olmayı kaybetmiş olanlardır. Elbette ki Allah bizde ne buyurdu? Nasıl ki dünyadayken malca mevkice sizi birbirinize üstün kıldıksa, bilmiş olun ki, Ahiretteki dereceler daha yüksektir. Resulullah Efendimiz cennetteki dereceleri anlatırken ne buyuruyordu? Cennette bir kul, cennette bin derece vardır dedi. Bir kul birinden bir derece üstün olursa aralarında yerle gök kadar fark vardır. Cennetteki bir derecede böyledir. Yarışan cennet için yarışsın buyurdu Allah. Bunun için de güzel olmak gerekiyor. Gönlün cennet olması gerekir. Amelin, cennetliklerin ameli, güzellikler olması gerekir. Evet, bakışımız böyle olmalıdır bütün insanlara. Yoksa şu, şu kelimeyi kullandığı bu kafir oldu, bu kullandı, bu mü münafık oldu, bu işte burada bu ayeti şöyle yorumlamış, kafir oldu demiyoruz. Bir kere insana böyle bakmıyoruz, güzel bakıyoruz. Ama herkes Rabbini anlasın diye haklı hakikati de olduğu gibi ortaya koyuyoruz. Ama insana bakarken öyle bakmıyoruz. Yani müşrik gözüyle, münafık gözüyle bakmıyoruz. Bir mümin olarak bakıyoruz. Mümin olarak bakıyor, ben Allah'a ve Resulüne iman etmişim dediyse onu mümin olarak kabul ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Ondaki güzellikleri görmeye çalışarak İnşallah Allah onu bu halinin, şu güzelliğinin hatırına verir diyoruz. Bakıyoruz batana batmış. Yani sözde yani Allah yolundadır ama batana batmış. Ama şirke batmış. Ama nifaka batmış. Ama orada bir güzellik görülüyor. İnşallah bu güzelliğin hürmetini Allah affeder. Allah onlara kazanma imkanı verir. Allah onları uyarır. Rahmetiyle muamele eder diyoruz. Hiç kimseye karşı gönlümüzde bir kin, bir ağırlık, bir nefret bırakmıyoruz. Bırakmamamız gerekir, bu yakışmaz, çünkü cennete giderken Allah ayet-i kerimede buyruyordu, onların kalbinde her türlü kini, gül dedi ona, müminlere karşı bir ağırlık bile bırakmayacağım, sileceğim hepsini dedi, eğer biri gönlündeki ağırlığı, kini, nefreti, hasedi burada silerse, o zaten cennetlik oldu bir kere. Cennete layık oldu. Zaten cennete gidenlerin de gönlünde Allah o ağırlığı siliyormuş. İnsandır, beşerdir. Yanlış yapar. Nefsine uyar. Şeytana uyar. Ne dememiz gerekir? Allah ne dedi? Kendisine karşı yanlış yapaları affeder dedi. Affeder. Sen affet dedin ya ya Rabbi, ben de affediyorum. Benim işim seninle. Hiç kimse bana seni kaybettiremez. Yeter ki ben seni istemiş olayım. Bahane gösteremeyiz. Yanlış yapana iyilik yaptığımızda, güzellik yaptığımızda bir kat daha Allah'a yaklaşıyoruz. Yanlış yapanlar bizim için göre nimettir demektir bu. Yeter ki biz güzel yapalım. Güzel olmak isteyelim. Güzel olana Allah'a yakın olmak isteyelim. Yakın olanlar onunla güzelleşir. Bu elbette ki zor bir şeydir. Bu gerçekten imanı gerektiren, aşkı gerektiren bir şeydir. Aşığın maşuku için yaptığı fedakarlıktır bu çünkü. Senin için, senin için her şeyi yutar Senin için her şeye katlanırım demek. Bu aynı zamanda imanının ispatıdır, sadakatidir sadık olduğunu, sürdük olduğunu ortaya koymasıdır. Yoksa yoksa kenarından, köşesinden kulluk yapmaya çalışıyor demektir. İşin başını da söylüyoruz, sonunu da söylüyoruz. Biri adım attıysa, başladıysa ona mümin diyor, kabul ediyoruz. Ama başta dur demiyoruz. Bu yeterlidir demiyoruz. Ben onun için anlatıyorum zaten. Önünde bir yol var. Rabbine var. Rabbine vasıl oluyoruz. Rabbin seni kendisine davet ediyor. Davetine icabet et diyoruz. Eğer kazanmak imkanı varsa neden kazanmayalım? Neden Allah'a en yakın olmayalım? En yakın derken insanların kendi aralarındaki yarış ya da yakınlık değildir bu. Herkes Allah'a giderken, Allah'a yaklaşırken, yakın olurken kendisiyle yarışıyor nefsiyle yarışıyor dünya ile yarışıyor yarışı kendi kendisiyledir. başkasıyla değil herkesin Allah'a vasıl olduğu bir makamı vardır Allah'ın onu ilk yarattığı yerdir Ne buyurmuşsa ayet-i kerimede biri öldüğünde Allah onu huzura aldığında andolsun ki seni yarattığım ilk günkü gibi tek başına huzuruma geldin Nereye gidiyorsun İlk yaratıldığın yere gidiyorsun. Seni orada hızıra kabul ediyor. Mesele ölmeden evvel ölmektir. Mesele o ilk yaratıldığı yere varmaktır. Oraya varan Allah'a vasıl olmuştur. O sana ait zaten. İstersen gidersin, istersen gitmezsin. Senin yarışın başkasıyla değil, kendinledir yani. Bu yarışta herkes senin için nimettir. Güzel yapanlarda, yanlış yapanlarda bir imtihan. Hepsi senin için bir nimet kazanma imkanıdır. İmtihan kazanma imkanıdır. Güzel yapanları seversin, Allah'a yaklaşırsın. Güzel yaptığı için. Güzelliği seviyorsun, güzelliği sevdiğin için. O güzellik sana da aksediyor. Kardeşini seviyorsun, güzel yapanı. Onu Allah'tan biliyorsun, Allah'a biraz daha yaklaşıyorsun. Güzelliğe vesile olanı seviyorsun, bir daha Allah'a yaklaşıyorsun. Yanlış yaptım. Senin hatırına bunu yutuyorum ya Rabbi diyorsun. Kazandın. Bir daha Allah'a yaklaştın. Yanlış. Yapıldığı halde. Yanlış yapana senin için bir de buna güzellik yapıyorum, iyilik yapıyorum diyorsun. Allah'a bir daha yaklaştın. Bak hiç kimse bizi Allah'tan ne ayırabilir ne de uzaklaştırabilir. Yeter ki biz Allah'a gitmeye niyetli olalım. Niyetimiz olsun. Samimi olalım. Kendimizi kandırmayalım. Yoksa nefsim şunu şöyle söyledi. Ben buna kızdım, buna küstüm. Bu niye böyle söyledi? Sen kul değilsin. Hiç kul idasında bulunma. Sen samimi değilsin bir kere. Samimiyet böyle olmaz. Samimiyet neyi anlattık? İhsani. İhsan sahibi olmaktır. Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmaktır onu unutmamak, huzurunda olduğunu tatmak nasıl bir şeydir? Başka tarafa bakamıyor. Her anda Rabbinin hesabını yapıyor demektir. Mümin budur. Mühsin budur. Mütaqib budur. Allah'a yakın olanlar mukarrebun budur. Evet. Eğer Allah'ın kulları arasında böyle güzeller olursa güzelliği etrafa saçar. Onlarla beraber olanlar o güzelliği görür ve sever. Mümini sevmiş olur, imanı sevmiş olur, onun üzerinden Allah'ı sevmiş olur. Allah'ın güzelliğini yansıtıyor çünkü. Allah hepimizi mühsinlerden eylesin. Amin. En güzeli Allah'ı tanyanlardan eylesin. Amin. El esnaül hüsnasından tanyanlardan eylesin. Allah'ın isimleriyle isimlenenlerden eylesin. Amin. Güzelliğiyle güzel olanlardan eylesin. Allah'ın güzelliğini isteyenlerden eylesin. Amin. Allah bizi muhsinlerden eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun.